Televizyonun ve görsel cihazların henüz icat edilmediği çağlarda bir insanın bir başkasını görmesi, fotoğrafın da olmadığı bir çağ düşünün. Sadece hafızasında bir fotoğraf olarak, bir görüntü olarak onu yaşatması demekti. Bir ülkede bir padişah halkı tarafından, hele de uzaklarda yaşayan halkı tarafından belki ömürde bir defa görülebilirdi, görünürdü. Orta çağ bunun için hep teşrifata boğulmuş Krallar, hükümdarlar, sultanlar hepsi halkın arasına karıştıklarında, halkın etkiliğine çıktıklarında mutlaka şaşalı elbiseler giymişler, taşlarını ona göre takmışlar. Halkın göreceği tahtlarını da mücevherlerle süslemişlerdir. Aslında bizim insanımızın teşrifata olan tutkusu ta onların bir gereklilik halinde buna inandıkları zamandan başlamıştır ve teşrifat dolayısıyla... Onlar halk arasına çıktıklarında birileri mutlaka onlara dua eder. Eskiden bu dualara alkış denirdi. Aleke aynullah bunlardan bir tanesiydi. Ömrü devletinle bin yaşa bunlardan bir tanesiydi. Uğrun açık ikbali nefsun ola bunlardan bir tanesiydi. Devletinle bin yaşa maşallah ve bunlar içerisinde çok anlamlı bir tanesi Gururlanma padişahım senden büyük Allah var. Bütün bu cümleleri halk söylerdi padişaha karşı, koro halinde söylerdi ve bunun adına alkış denirdi. Bildiğimiz el çırparak yapılan alkış ise bize tanzimattan sonra geldi. Hani okul çocuklarının, eğlence için yaptıklarının tersi, batı alkışını elleriyle gösterdi. Ama bizim alkışımız bir dua şeklindeydi ve dualarla ortaya çıktı. Padişahların da alkışçıları belirli bir... E, görevli tarafından yönetilirdi. Teşrifat içerisinde bu çok önemliydi. Bir an düşünün, Topkapı Sarayı'ndan etrafında bir alay ile gelen bir hükümdar, işte Şeyhülislam'ı önünde, onun arkasında çavuşları, has odacıları, ne bileyim, peykleri ve e, yakın korumaları, bodyguardları bugünkü manada, her birleri süslü bayramlık elbiselerini giymişler. Yahut bir muayyede salonunda, yani bir bayramlaşma töreninde devletin gücünü bütün elçilere göstermek isteyen bir şekilde teşrifat ve düzen alınmış, her yer süslenmiş. Bunlar bir güç gösterisi ve bir devletin ihtişamını ortaya koyan şeylerdi. Ve alkışlar genellikle devletin gücüne güç katmak için başkaları tarafından duyulsun, başkaları da örnek alsın diye yapılırdı bir an padişahın yürüyüşü, atı üstünde yürüyüş esnasında düşünün ki siz aleyke avnullah diyorsunuz yahut da gururlanma padişahım senden büyük Allah var diyen iddia koro halinde ayyuka çıkıyor. Efendim alkış bugünkü manada biraz da insanların birbirlerini takdir biçimleridir. Ünlü şairimiz Nedim'in bir beyti vardır mesela. Hemen alkış sadasını andırılmış çağlayan sular... Ederlermiş duasını padişah-ı der. Yani çağlayan sular, Sadabat'tan bahsediyor, aynı zamanda Çağlayan semtini de e, dile getirmiş oluyor. Sadabat'ta çağlayan sular öyle çağıldıyorlar ki padişah oraya geldiği zaman sanki ona dua okuyorlar her biri. Ve onun ne derece kahraman, ne derece e, yiğit birisi olduğunu anlatıyorlar. Yani alkış bir adet haline gelince e, nehirler, sular bile alkış yapabiliyor. Protesto için kullanılan alkışlar bana anlamlı gelir. Yani kırıp dökmek yerine, bir kötülük yaparak protesto etmek yerine, sadece alkışlayarak protesto edenlere belki de gıptetmek lazım. Protestoları alkış biçiminde yapmak lazımdır. En azından işin içerisinde kötülük yoktur, küfür yoktur. Ama beri taraftan bazı cenazeler de var ki, alkışla uğurlanıyor. Bunu anlayabilmiş değilim henüz.